Fakhiral hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr-ül umuri muhdesatuhâ ve kul muhdesetin bid'ah ve kul bid'atin dalale ve kul dalaletin Değerli arkadaşlar, İmam Ebu Zekeriya en-Nevavi rahimehullah'ın Riyadu Salihin adlı hadis derleme kitabını kaldığımız yerden okumaya, içindeki hadisleri şerh etmeye devam ediyoruz.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 tergib ve terhib hadislerine yer vermiş. Nedir o tergib ve terhib hadisleri? Terhip yani insanı, Müslümanı, Müslüman şahsiyeti salih amellere teşvik eden, iyi amellere teşvik eden hadisler. Terhib ise kişiyi günah işlemeye götüren yolun önüne engel olması için kişiyi o yoldan alıkoyan, korkutan hadisler demek. Çünkü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 Dikilmediğini, içinde bir hüzün hissetmediğini görürsün. Bunların sebebi ne arkadaşlar? Bu sebeple bunların sebebi bu ortamlardan, bu ilmi meclislerden, e, Allahu Teala'nın kelamından, Peygamber'in sünnetinden uzak kalmak. Onun için hırslı olmanız lazım. Sizleri şeytan yani hayra giden yolda e, ne yapacak, Alıkoyacak, koyacak, engelleyecek. Buna ne, yap ne yapmayacaksınız? Fırsat vermeyeceksiniz.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 Inne sebili, bu benim yolumdur diyor. Edu'u ilallah. İlk özellik Allah'a davet ederim. Şahsına, grubuna, hizbine, cemaatine değil. Edu'u ilallah. Allah'a davet ederim. Ne üzerine davet ederim? Ala Basiret. basira. Basiret üzerine, ilim üzerine davet ederim. Peygamber yolundan giden, nebevi metot çizgisinden yürüyen her insanın davetinin de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 hikmetli olması lazım. Allah Teala diyor ki: "Ud'u ila sabili rabbik." Rabbinin yoluna davet et. Neyle? Bil hikme. Hikmet ile. Nedir arkadaşlar hikmet? Hikmet her şeyi yerli yerine koymak demek. Bil hikmeti ve'l mev'izeti'l hasene. Güzel öğütlerle davet et insanları. Ve cadilhum billati hiya İnsanlarla en güzel bir şekilde ne yap? Mücadele et. Onlarla konuşman, onların şüphelerine vereceğin cevaplar hep ne olsun, billetihi <gülüyor> ahsen, en güzel uslupla, en güzel yolla olsun. Bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ya, belli gu'anni aya Benden bir ayet de olsa ne yapın? insanlara tebliğ edin, ulaştırın. Ama dediğimiz gibi aranan, aranması gereken şart ne? İlim.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 zikrederken şöyle buyuruyor. Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara ve ma batın. Deki Rabbim açık ve gizli olan bütün fuhşiatı kötülükleri ne yaptı? Yasakladı, haram kıldı. Ve'l izm ve'l bagy hak. Haksız yere zulmü haksız yere zulmü ne yaptı? Yasakladı ve günahı da Allah Teala ne yaptı? Yasakladı. Ve entişrikû billâhi mâ lem yunzel bihi sultânâ. Hakkında delil indirmemiş olduğu şirk koşma işlemini de amelinde ne yaptı Allah Teala yasakladı. Yani Allah Teala şirk koşmakta bu sayılan yasaklardan bir tanesi. Yine bu yasaklardan bir tanesi ne arkadaşlar en takûlü alallâhi mâ la Allah hakkında bilmediğiniz halde ne yapmanız? Konuşmanız. Konuşmanız.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 Allah Teala'nın Alimirah suresindeki 104. ayetini zikrediyor. Allah Teala diyor ki, Wel takun minkum, sizlerin arasından, içinden bir topluluk bulunsun. <gülüyor> Ummetun yeduune ilal khair, bu topluluk ne yapsın? Hayra davet etsin. Yani hayra davet eden, ilimehli buradan neyi çıkartıyor arkadaşlar? Tabi ayetin içinde geçen min kelimesi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 konuyla ilgili bazı hadisler naklediyor. Bu hadislerin ilkini Ebu Mes'ud Ukbetu bin Amir el-Ensari el-Bedri radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki قال, kal, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men della ala khayrin felahu mitlu ecri yani Allah-u Teala'nın bir müjdesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bize bir müjdesi bu arkadaşlar. men della ala khayrin kim bir hayra delil olursa, kim bir kimseye hayrı işaret eder, ona gösterirse fe lehu mithlu ecri fa'ilihi o hayrı, o iyiliği yapan failin, yapan kimsenin ecri kadar gösteren kimsede de ne vardır? Ecir vardır. Sevap vardır. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani davet misyonu, ümmetin içindeki o davet misyonu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 zayi ederek, vakti zayi ederek yaşadığını görüyorsun insanların. Allah-u Teala bizleri yani imanı güçlü olanlardan, kuvvetli olanlardan eylesin. Salih amellere karşı çok hırslı olanlardan eylesin. Yani Ebu Saat Vesselam bakın bir gün hutbede cuma günü devlet reisi ümmetin önderi imamı hutbede hutbe veriyor. Ümmete o gün onları ilgilendiren önemli bir şeyler aktarıyor. Bir tane zat kiviyor içeri.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 Burada o kimsenin o kimseyi düşünerek ona iyilik ederek hayra davet ediyor. İkinci hadise gelelim. İkinci hadis Ebu Hurayra radıyallahu rivayet ediyor bu hadisi. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men da'a ila huda, kana lahu min al-ecri mithlu ecur men tabi'ahu. La yanqusu zalike min Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. men دَعَى اِلَى الْخَيْرِ مَنْ دَعَى اِلَى Kim bir hidayete doğruya allah Teala'nın yapılmasını istediği bir şeye davet ederse كَانَ min مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ اُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ Bu hidayete göstermiş olduğu yola uyan kimselerin ecri, sevabı ne yapılır? O gösterene yazılır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani sen o ameli işlemiyorsun belki. İşlememene rağmen o yapan kimseler yap, sen onları o yola gösterdiğin için o yola işaret ettiğin için bakıyorsun ki onlar o ameli işlemelerinin sonucu olarak sana ecir yazılıyor. yazılıyor. Allah'ın lütfuna bakın ne kadar geniş. La yenkusu zâlike min ucûrhim ve onların ecirlerinden, sevaplarından sana bir şeylerin yazılması, sana da ecir verilmesi, sevap verilmesi, onların ecirinden hiçbir şey ne yapmayacaktır." diyor Resulullah sallallahu ve sellem. Eskitmeyecek. "Ve men daa ila dalaleti kimde bir dalalete, sapıklığa, günaha, harama davet ederse, kan alayhi min el-ismi mislu la yanqusu zalike min Bu da aynı.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 çok önemli bir husus arkadaşlar. Yani herkes söyleyebilir. Ben peygamberi seviyorum. Ben Allah'ı seviyorum ama sen bu iddianda ne kadar samimisin? Değil mi? Bunun neye ihtiyacı var? İspata ihtiyacı var. Bunun ispatı ihtiyacı var. Hani Araplar da sürekli söylüyoruz. Bir ata şeyi var, sözü var. Söyle söylüyorlar onlar. Kullun yedda'i vaslan bi Leyla diyorlar. Herkes Leyla'ya bir yerden bağlantı kuruyor. Yani herkes ile bir şey var. O akrabasıym diyor. O diyor yakınıyım. Yani herkesin Leyla'yla bir ilişkisi var. Kullun yedda'i vaslan bileyle. Leyla. Velakinne Leyla la tokerru bezalik. Ama Leyla bundan hiçbirini kabul etmiyor. Gerçek dışı. Yani sen kul olarak Allah'ı ve Rasulü'nün sevdiğini söyleyebilirsin. Ama bu sevginde ne kadar samimisin? Bunların belirtileri var, alametleri var. Yani sabah ezan okunduğu zaman kalkabiliyor musun? Allah için bir şeylerden fedakarlık edebiliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olabiliyor musun? Onu önce öğreniyor musun, okuyor musun? E Bunların hepsi bazı belirti alametler, emareler. İşte aleyhissalatü vesselamın sancağı vereceği o kimse, o zat, kendisi hakkında Allah'ı ve Resulü'nü sevdiğine tanıklık edilmiş bir zat. Ve yuhibbuhullahu ve rasuluhu. Ve bundan daha önemli bir şey mertebe, Allah ve Rasulü de bu kimseyi ne yapıyor diyor aleyhissalâtu vesselâm? Seviyor. Böyle bir müjde de var bu zaten. Hani seleften nakletmiştik daha önceden de. لَيْسَشَّعْنَ وَيَهُوْتُ لَيْسَشَّعْنُ اَنْ Diyorlar ki, Önemli olan senin sevdiğini iddia etmen değil. Önemli olan senin Allah'ı, Rasûlü'nün sevdiğini iddia etmen önemli değil. Bundan daha önemli olan şey var. O ne? وَلَاكِنْ en تُحَبْ Sevilmen. Sevilmen.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 İnsan bu, bu düşünceyle, bu fikirle, bu tefekkürle dolaşır gezerse birçok sorunun çözümünü de ne yapmış olur? Bulmuş olur. Ama dikkat edin bu soru hiçbir zaman insanın aklına ne yapmaz gelmez. Şeytan bunu ne yapar? Hep oyalar. Başka hedefler vardır. Senin gözünde yani Allahu Teala'nın sevgisinden öte insanların sevgisi, çevrenin sevgisi, toplumda bir makama erme, bir mevkiye gelme hep bunlar nedir? Senin öncelediğin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 Allah'ın zaten muhabbetin rızasını kazanmışızdır. Şeyi değil. Daha neyi isteniyor? Peygamber aleyhissalatü vesselamın müjdesi. Hangisine verilecek? <gülüyor> yani şimdi bizden birisi böyle bir amel yapmış olsa der ki tamam yarın öldürsem cennete gideceğim değil mi? <gülüyor> yani. Üç gün, dört gün salih amellerle şey yapınca insan ne yapıyor hemen? Şımarıyor. Ama sahabelerde öyle bir şey yok. Gelmişler savaşa. Ne bir Aleyhisselat Vesselam'ın müjdesini hangimiz naile olacak? Kime verilecek acaba diyor. Fela'ma ashaballah suhada'u ala Rasulillah sallallahu alaihi sellem kullum yarju en yutaha. Sabah olunca hemen Rasulullah sallallahu aleyhi ve wasallam'in yanına koştular gittiler. Ve kullum yarju en yutaha. Ve her birinde, düşünebiliyor musunuz? Her birinde o sancağın kendine verilme umudu var. Yani herkes de böyle bir beklenti var. Çünkü müjde ve mükafat çok büyük. Yapılan şahitlik, tanıklık çok büyük yerden yapılan bir tanıklık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yapıyor. Zaten. Diyor ki bu sancak Allah'ı ve Resulü'nü seven ve Allah'ın ve Resulü'nün de kendisini sevdiği kişiye verilecektir. <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ali İbni Ebi Talip nerede? Onu arıyor.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 Nerelere gitmişsin? Kendini nerelerde buluyorsun? Çıktığın tarafa bakıyorsun, geldiğin noktaya bakıyorsun, alakası yok. Fela <gülüyor> Allah falan buyurdu gibi. Fela <gülüyor> mezagu, kalpleri eğrilince, onlar kendi kalplerini eğritince, sapıklara düşünce bu insanlar, azal Allah kulu Allah da onların kalplerini ne yaptı? saptırı verdi. Qaala <gülüyor> fa ersilu Nebi Aleyhisselatü Selam diyor ki, ona birkaç adam gönderin. Ali'yi getirsinler. Fe utiye bihi fe basaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ayneyh ve da'aleh. Ali radıyallahu anh getiriliyor. Nebi aleyhissalatü vesselam tükürüğünü Ali radıyallahu anh'ın yüzüne sürüyor. Dua ediyor. Ve Ali radıyallahu anh'ın gözleri ne yapıyor? Orada iyileşiyor. Hatta ke en lem yakun bihi ve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 onları İslam'a davet edince. Yani hemen televizyon çekip ortalığı talan etme. Bundan daha hayırlı bir yol var. O kadar insanın Müslüman olduğunu düşünsene. Mükafat as sonra zikredilecek. Ve akhbirhum bima bu aleymin min Allahu Teala'nın onların üzerinde olan haklarını, Allah Teala'nın bir sürü hakkı var kullar üzerinde, değil mi? Yani Allah Teala düşündüğü zaman insan şöyle düşündüğü zaman yani seni yoktan var etmiş değersiz bir sudan yarat sudan yaratmış var etmiş seni bu dünyaya göndermiş ve bu dünya imtihan dünyası senin üzerinde bazı hakları var senden istediği bazı şeyler var Allah Teala bunların hepsi Allah Teala'nın senden istediği hak yani bugün birisine borç veriyorsun veyahut da birisi sana borç veriyor.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 Yani bu Allah'ın hakkı olarak bilmemiz lazım bütün bu bizden istenen şeyleri. Hak. Tabi Allah ile en yehdi Allahu bir <gülüyor> karaculen, vahiden şimdi müjde geliyor. Allah Teala'nın senin elinle bir kişiye hidayet etmesi, senin elinle bir kişinin Müslüman olması, hayrın lekemin humrın nem. Sana kırmızı develerden daha hayırlıdır.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 Enes radıyallahu an diyor ki en nefeten Esleme "Qale ya Rasulallah", bir adam geliyor, Nebi vesselama diyor ki Müslüman olmuş bir adam, "Ya Rasulallah, inni uridul gazu, ma, ma Ey Allah Rasulü, ben de savaşa katılmak istiyorum.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 Kılıcını silahını hazırlamış bir kimseydi. Ona git. Çünkü o hastalandı diyor. Fetha <gülüyor> ofekal, bu genç bu delikanlı bu kişiye gidiyor ve diyor ki: İnne <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukarı ekerselam. İnne Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yukarı ekerselam. Nabi aleyhisselamın sana selamı var. Ey falanca. Ve yul aatın illa diye teja diyor ki. Ve diyor ki ne bir Aleyhisselatü Vesselam senin bu savaş için hazırladığın bu mühimmatı bana vermeni söylüyor. Sen bu mühimmatı bana ver. Ey Allah, ey delikanlı diyor. Fakat ya fulane, atihi illezi tejahzstu bihi. Adam da yanındaki bayana diyor ki hizmetçi ya da hanımı ya da kölesi diyor ki atihi ma tejahzstu bihi. Benim savaş için hazırlığını yaptım. O şeyleri bu adama ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği kimseye ver. Ve la tahbisî minhu şey'en. ona hiçbir şeyi de ondan hiçbir şeyi de alıkoyma. Yani savaş için ne hazırladıysan yemek, içecek, silah, mühimmat bunların hepsini ona ver. Fevallahi la tahbisîne minhu şey'en feyebârek leke fîh.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 vaktiyle ne yapacak? İnsanlara vakit ayıracak, insanlara hayır gösterecek. Burada kalalım inşallah bu hafta. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirullah.